204. konu, Uteybe bin Ebi Leheb'in Hazreti Peygamber'e eziyet etmesi, Hazreti Peygamber'in ona bedda etmesi ve onun helak olması, Resulullah'ın kızı Ümmü Gülsüm, Uteybe bin Ebu Leheb ile evlendi, Rukiye isimli kızı da Ebu Leheb'in diğer oğlu Utbey'deydi, Hazreti Peygamber'e peygamberlik verilip Tebet suresi inince Ebu Leheb iki oğluna, eğer siz Muhammed'in kızlarını boşamazsanız yanınızda durmak bana haram olsun, dedi, Harb bin Ümeyye'nin kızı olan anneleri de, Muhammed'in iki kızını da boşayınız, çünkü onlar babaları gibi sapıtmışlardır, dedi. Onlar da Hazreti Peygamber kızlarını boşadı. Uteybe, Ümmü Gülsüm'ü boşadığı zaman Resulullah'a, ben senin dinini inkar ettim ve senin kızını boşadım. Artık ne sen bana gel, ne de ben sana geleyim, dedikten sonra Hazreti Peygamber'e saldırdı ve Peygamber'in gömleğini yırttı. O sırada Uteybe ticaret için Şam tarafına gitmek üzereydi. Hazreti Peygamber onun yüzüne bakarak, Allah'tan, köpeğini sana musallat etmesini dilerim, diye beddua etti. Bundan sonra Uteybe Kureyşli tüccarlar ile yola çıkarak zerka, denilen bir yere vardılar. Oraya vardıklarında bir aslan onların etrafında dolaşmaya başladı. Uteybe feryat ederek, vallahi Muhammed'in bedduası yüzünden bu aslan beni parçalayacak. İbni Ebi Kevşe, Muhammed, Mekke'dedir amma, benim katilim odur, dedi. Arslan onların etrafında birkaç kere dolaştıktan sonra kayboldu, onlar da Uteybe'yi aralarına alarak yattılar, Arslan tekrar dönüp aralarından geçerek Uteybe'nin yanına vardı ve pençeleriyle onun başını ezdi, Osman önce Rukiye'yi nikahladı, onun ölümünden sonra da Ümmü Gülsüm'ü aldı.